3. Bölüm Annemle babamın artık üç kapılı olan sedanı kafilemizin ancak yarısını alacağından alışverişe gitmek için iki gruba ayrılmak zorunda kaldık. Kimseden gizleme gereği duymadan her daim ayrıcalıklı davrandığım Emma, etrafına neşe saçtığı ve o sırada en çok neşeye ihtiyacım olduğu için Olive, onu geride bırakırsam hiç durmadan başımın etini yiyeceği için Milard, ve ondan başka sıkışan garaj kapısını açacak gücek sahip olmadığı için Brovin ilk grubu oluşturuyordu. Huck, Horus, Eno ve Claire'e birkaç saat içinde onları almak için geri döneceğime söz verdim. Horus zaten yeni kıyafetler satın almakla ilgilenmediğini söyledi. Kot kumaşının günlük giysi olarak kabul edildiği gün dedi göz ucuyla bana bakarak. Günümüz moda akımları benim için tüm inanırlığını kaybetti. Modern podyumlar... Berduşlar kampı gibi görünüyor. Yeni kıyafetler almak zorundasın dedi Claire. Bayan Piregrin öyle dedi. onu azarladı. Bayan Piregrin şöyle dedi. Bayan Piregrin böyle dedi. Kurmalı oyuncaklardan farkın yok. Onları birbiriyle ağız dalışı ederken öylece bıraktık ve garaja gittik. Biraz koli bandı, biraz balya teli ve biraz da Emma'nın kaynak yapmaktaki becerisi sayesinde... Arabanın sürücü tarafındaki kapısını yerine takmayı başardık. Ne açılıyor ne de kapanıyordu ama üç değil de dört kapımız olduğunda meraklı polis memurları tarafından durdurulma ihtimalimiz çok daha düşük olacaktı. İşimiz bittiğinde arabaya doluştuk. Bir dakika kadar sonra Niddle omurgasını takip eden ve banyan ağaçlarının gölgelerinin düştüğü yolda hızla ilerliyorduk. İki yanımızdan büyük evler yükseliyor Evlerin aralığındaki boşluklardan kumsal bize göz kırpıyordu. Bu, arkadaşlarımın günümüz dünyasını gün ışığında ilk kez doğru düzgün görüşüydü ve sessizce karşılarındaki manzaranın tadını çıkarıyorlardı. Kızlar arkadaki camlara yapışmıştı ve Milard'ın soluğu yolcu koltuğu tarafındaki camı boğlandırıyordu. Benim için uzun zaman önce gücünü itirerek adeta görünmez olan bu manzaranın onlara nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştım. Biz güneye doğru ilerledikçe ada daraldı. Büyük evlerin yerini daha küçükleri aldı Ve ardından gösterişli tabelalarında Polinezya Adaları, Cennet Kıyıları, Fantazi Adası gibi isimler yazan 70'li yıllardan kalma bodur apartmanlar göründü. Ticaret bölgesine girdiğimizde renk patlamaların içine dalmış olduk. Güneş losyonu ve bir kutusu kılıfı satan pembe çatılı hediyelik eşya dükkanları, parlak sarıya boyanmış yemciler, çizgili tenteleriyle emlak büroları ve elbette barlar. Deniz kokusunun içeri girmesi ama aynı zamanda Jimmy Buffett'in sahilde yankılanan kapı gıcırtısından farksız karaoke yorumunun dışarı taşması için açık bırakılan kapıları ve tembel tembel dans eden meşaleleriyle sıra sıra dizilmiş barlar. Hız sınırı öylesine düşük ve yolda kafasına güneş geçmiş tatilcilerle öylesine tıklım tıkıştı ki, barların önünden geçerken şarkıları eşlik edebiliyordunuz. Kendimi bildim bileli, bunların hiçbiri değişmemişti. Uzun süredir sahnelenen bir oyun gibi, aktörlerin hareketlerine, settekilerin zamanlamasına bakarak saatinizi ayarlayabilirdiniz. Her gün birbirinin aynıydı. Kordillerin kurşun kalem inceliğindeki gölgelerine sığınan, istakoz gibi kızarmış, Avrupalı turistler, köprü boyunca nöbet tutan, ciltleri köseli gibi olmuş, şapkaları ve göbekleri sarkmış, gölgeleri İlmo markası soğutucularının yanındaki sığ sulara düşen balıkçılar. Köprünün metal ızgaraları üzerinde hızlanarak adadan ayrılırken ışıl ışıl parlayan koy üzerinde yükseldik. Sonra ana karaya doğru alçaldık. Bizi okyanus manzaralı otoparklar tarafından kuşatılmış, irili ufaklı alışveriş merkezlerinden oluşan bir takıma karşıladı. Ne garip bir coğrafya dedi Provin sessizliği bozarak. Amerika'da taşınabileceği onca yer varken Abe neden burayı seçmiş? Florida eskiden tuhafların saklanabilecekleri en ideal yerlerden biriymiş dedi Millard. Tabii gölge savaşlarından önce. Kış aylarında tüm siziklere ev sahipliği yaparmış. Üstelik eyaletin göbeğinde iz sürmenin mümkün olmadığı devasa bir bataklık var. Dediklerine göre ne kadar tuhaf olursa olsun herkes burada halkın içine karışmanın ya da ortadan kaybolmanın bir yolunu bulabilirmiş. Şehrin bej rengi merkezini arkamızda bırakıp kırsal bölgelere yöneldik. Kepeklere indirilmiş fabrikadan satış mağazasının ve bitki örtüsünün yavaş yavaş istila ettiği yarım bırakılmış bir konut projesinin ötesinde mega alışveriş merkezlerinin en büyüğü tüm heybetiyle yükseliyordu. İşte biz de oraya gidiyorduk. Bir buçuk kilometre uzunluğunda bir koridordan farksız olan Pinay Woods yoluna döndüm. Şehirdeki tüm yaşlı bakım merkezleri, emekli evleri ve 55'in üzerinde karavan parkı yol boyunca uzanıp gidiyordu. Yolun iki yanı hastanelerin, acil bakım kliniklerinin ve cenaze evlerinin inceliksiz reklam panolarıyla doluydu. Kasabada yaşayan herkes Pinay Woods yoluna cennete giden yol derdi. Daire şeklinde dizilmiş çam ağaçlarının resmedildiği büyük bir tabelaya yaklaştığımız sırada frene basmaya başladım. Ve oradan dönene dek ne yaptığımın farkına varmadım. Gitmekte olduğumuz alışveriş merkezine çıkan pek çok yol vardı. Ama alışkanlıktan bu yolu seçmiştim. Ve aklımda başka şeyler olduğundan bilinçaltım dönüşü benim yerime yapmıştı. Burası büyük babamın arazisinin bulunduğu Circle Village'ın girişiydi. Hayaksi! Yanlış yola girdim dedim, arabayı durdurup geri vitese takarken. Fakat ben arabayı döndürüp yola çıkamadan Emma, ''Bir dakika, Jacob, bekle'' dedi. Küçük bir korku ve endişe dalgası benliğimi istila ederken, elim vitesin üzerinde öylece kala kaldı. ''Evet.'' Emma arka camdan dışarı bakabilmek için boynunu çevirerek etrafına bakınıyordu. ''Burası eskiden Abe'in yaşadığı yer değil mi?'' diye sordu Emma. ''Evet öyle.'' ''Gerçekten mi?'' dedi Olive. Sürücü koltuğuyla yolcu koltuğunun arasındaki boşluktan öne doğru abanarak. ''Öyle mi?'' ''Yanlışlıkla döndüm.'' dedim. ''Buraya o kadar sık gelirdim ki sanırım kas hafızası dedikleri şey bu olsa gerek.'' ''Burayı görmek istiyorum.'' dedi Olive. ''Etrafa bakabilir miyiz?'' ''Üzgünüm. Bugün zamanımız yok.'' dedim. Dikiz aynasından Emma'ya şöyle bir bakarken yalnızca kafasının arkasını görebiliyordum. Bize tamamen arkasını dönmüş, arka camdan mahallenin girişindeki bekçi kulübesine bakıyordum. Ama şimdi buradayız dedi Olive. Onu ziyaret etmekten ne kadar çok bahsettiğimizi hatırlamıyor musunuz? Evinin neye benzediğini merak edip durmaz mıydık? Olive, hayır dedim Milard. Bu kötü bir fikir. Evet dedi Brovin. Olive'i dürtüp başıyla Emma'yı işaret ederek. Belki başka bir gün. Olive nihayet meseleyi anlamıştı. Ha, tamam, bilirsiniz işte. Zaten ben de pek hevesli değildim. Sinyal verdim. Tam yola çıkacaktım ki Emma koltuğunda bizden yana döndü. Oraya gitmek istiyorum dedi. Evini görmek istiyorum. Öyle mi dedim? Emin misin diye sordu Milard. Evet. Kaşlarını çattı. Bana öyle bakmayın. Nasıl dedim. Sanki başa çıkamayacakmışım gibi. Kimse öyle bir şey demedi dedim Milard. Ama düşünüyordunuz. Peki ya alışveriş ne olacak dedim. Bir çıkış yolu bulma umuduyla. Bence ona saygımızı sunmalıyız dedi Emma. Bu kıyafetlerden daha önemli. Onları Abe'in yarısı boş evinde... Tura çıkarma fikri kulağa ne kadar hastalıklı gelse de şu noktada onlara gevi çevirmek de acımasızca olacaktı. hala dedim isteksizce. Yalnızca bir dakikalığına. Sanırım diğerleri yalnızca Eib'in döngülerini terk ettikten sonra nasıl birine dönüştüğünü merak ediyordu. Fakat Emma için meraktan çok daha fazlasıydı. Flörida'ya geldiğinden beri aklın büyük babamda olduğunu biliyordum. Uzun yıllar boyunca arada sırada gelen mektuplardan büyükbabamın babamın Amerika'daki hayatının eksik parçalarını birleştirmeye, nerede ve nasıl yaşadığını hayal etmeye çalışmıştı. Uzun yıllar boyunca buraya gelip onu ziyaret etmeyi hayal etmişti. Ve şimdi burada olduğundan bunu bir türlü kafasından atamıyordu. Denediğini ama başaramadığını hissedebiliyordum. Çok ama çok uzun bir zaman boyunca buraya gelmeyi Büyük babamı burayı hayal etmişti. Tamamen yeni ve rahatsız edici bir şekilde özel anlarımızda büyük babamın hayaletinin aramıza girdiğini hissetmeye başlamıştım. Belki de onun yaşadığı ve öldüğü yeri görmek tüm bunları geride bırakmasına yardımcı olurdu. Aylardır büyük babamın evine gelmemiştim. Babamla birlikte Gal'lere gitmemizden öncesinden beri ve o zamanlar hiçbir şeyden haberim yoktu. Arkadaşlarım kalmaya geldiğinden beri yaşadığım gerçek üstü anların hiçbiri bambaşka bir ülkeye giderek bulmamı istediği insanlarla büyük babamın bir döngüden farksız uyuşuk mahallesinden arabayla geçtiğim şu an kadar rüyaya benzemiyordu. Hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Güneş kremi yüzünden suratı hayaletten farksız olan her zamanki bekçi bize kapıdan el sallıyordu. Bahçe cüceleri, plastik flamingolar... Balık şeklindeki paslanmış posta kutuları ve rengi solmuş bir boya paleti misali bahçelerini süsledikleri birbirinin aynısı evler de buradaydı. Üç tekerlekli ortopedik bisikletleriyle, disk iteleme oyunu sahası ile toplum merkezi arasında yavaşça gidip gelen aynı dik kafalı ihtiyarlarda öyle. Sanki burası da bir zaman döngüsünün içinde kısılıp kalmış gibiydi. Belki de büyük babamın burayı sevmesinin nedeni buydu. Kesinlikle çok mütevazı bir yer dedim Nam salmış bir gölge avcısının burada yaşadığı hayatta kimsenin aklına gelmez. Kasten böyle bir yer seçtiğine eminim de de Emma. Eybin dikkat çekmemesi gerekiyordu. Öyle olsa bile biraz daha ihtişamlı bir şeyler görmeye bekliyordum. Bence tatlı bir yerde de olur. Sıra sıra dizilmiş küçük evler. Fakat uzun yıllar boyunca Evi'i ziyaret etmenin hayalini kurduktan sonra şimdi bizi karşılamak için burada olmayışını üzülmemek elde değil. ''Olive'' dedi Brovin dişlerinin arasından. Olive Emma'ya baktı ve suratını buruşturdu. ''Sorun değil'' dedi Emma şenşakrak bir şekilde. Ama dikiz aynasından ona baktığımda bakışlarını kaçırdı. Buraya gelmek istemesinin asıl nedeninin bana bir şeyler kanıtlamak olup olmadığını merak ettim. Büyük babamı geçmişte bıraktığını eski yaraların artık sızlamadığını kanıtlamaya çalışıyor olabilirdi. Derken bir köşeye döndüm ve işte oradaydı. Büyük babamın ayakkabı kutusu kadar mütevazı evi otların istila ettiği bir çıkmaz sokağın en sonundaydı. Sabah kuş yolundaki evlerin pek çoğu biraz terk edilmiş görünüyordu. Komşuların çoğu Yaz mevsimini geçirmek için kuzeye gitmişti. Fakat Abe'inki çok daha beter durumdaydı. Çimenleri tohumak kaçmış, çadının etrafındaki sarı boya soyulup dökülmeye başlamıştı. Abe sonsuza dek gitmişti. Ve komşuları bunu sonbaharda evlerine döndüklerini öğrenecekti. İşte burası dedim, arabayı garaj yoluna sokarken. Alelade bir ev. Burada ne kadar yaşadı diye sordu Brovin. Tam cevap verecektim ki o ana dek fark etmediğim bir şey gözüme takıldı. Çimlere saplanmış bir satılık tabelası. Arabadan indim, bir hışımla bahçeyi boydan boya geçtim, tabelayı yerinden söktüm ve su kanalına fırlattım. Kimse bana tek kelime etmemişti. Elbette söylemezlerdi. Öfkeden aklımı kaçırırdım ve benimle uğraşmak istememiş olmalılardı. Duygularım onlar için sorundan başka bir şey değildi. Ama arkadan bana yetişti. İyi misin? Bunu soran ben olmalıyım dedim. İyiyim dedi. Bu yalnızca bir ev. Öyle değil mi? Evet dedim. O halde annemle babamın evi satışa çıkarması neden canımı böylesine sıkıyor? Bana arkadan sarıldı. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Anlıyorum. Teşekkürler ve ne zaman buradan ayrılmak istersen gideriz. Söyle yeter. İyi olacağım dedi ama sonra usulca ama teşekkür ederim diye ekledi. Adiden arkamızda bir kargaşa oldu ve o yana döndüğümüzde Brovin'le Olive'in arabanın bagajının yanında dikilmekte olduğunu gördük. Kapağın altında biri var diye bağırdı Brovin. Koşarak yanlarına gittik. Boğurup bağışları duymamak elli değildi. Anahtarlıktaki düğmelerden birine bastım. Arabanın bagajı açıldı. Ve Eno, mantar gibi karşımızda bitiverdi. Enoch diye bağırdı Emma. Sen burada ne halt ediyorsun dedim. Beni arkada bırakmanıza gerçekten izin vereceğimi mi sandınız? Ani güneş ışığı karşısında gözlerini kırpıştırdı. O halde tekrar düşünün. Beynin dedi Milart, başını iki yana sallayarak. Bazen cidden mantığın sınırlarını aşıyor. Evet, zekan pek çok insanı hazırlıksız yakalar. Eno arabanın bagajından çıkarak garaj yoluna atladı. Ama sonra şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Bir dakika, burası bir kıyafet mağazası değil. <gülüyor> Vay canına, tam bir dahi dedi Milard. Burası Eybin evi dedi Brovin. Eno'nun ağzı bir karış açık kaldı. Ne? Kaşlarından birini kaldırarak Emma'ya baktı. Bu kimin fikriydi? Benim dedim mahcup edici bir konuşmaya başlamadan bitirme umuduyla. Ona saygımızı sunmak için buradayız dedi Brovin. Öyle diyorsanız öyle olsun dedi Eno. Evin anahtarlarını yanıma almamıştım. Ama bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü bostandaki büyük deniz kabuğunun altında yalnızca büyük baba Portman'la benim bildiğimiz bir yerde anahtar vardı. Onu tam da olması gereken yerde bulmak içimi ısıttı. Birkaç dakika sonra sokak kapısını açıyordum ve hep birlikte içeri giriyorduk. Havalandırma muhtemelen yaz mevsiminin büyük bölümünde kapalı kalmıştı. Haliyle evin içi sıcak ve havasızdı. Boğucu sıcaktan daha beteri ise... Evin haliydi. Giysiler ve kağıtlar yerdeki dengesiz kutu yığınlarının içine tıkıştırılmıştı. Mutfak adetleri tezgahların üzerine saçılmıştı. Köşedeki çöp torbası piramidinden çöpler taşıyordu. Babam ve halam büyük baba Portman'ın eşyalarını düzenlemeyi asla bitirmemişti. Gallere doğru yola çıktığımız sırada babam projeyi ve görmüşe bakılırsa evi öylece terk etmiş... Ve bu iş onun yerine yapacak birini bulma umuduyla evin önüne bir satılık tabelası yerleştirmişti. Burası artık saygıdeğer bir ihtiyarın evindense yağmalanmış bir Salvation Army deposuna benziyordu. Bir utanç dalgasının altında ezildim. Derken kendimi bir yandan özürler dileyip durumu açıklamaya çabalarken diğer yandan da sanki arkadaşlarımın zaten gördükleri şeyi gizleyebilecekmişim gibi Ortalığı toparlamaya çalışırken buldum. Şu işe bak, dedi Eno, etrafa bakınırken dilini şaklatarak. Son zamanlarında beş parasız kalmış olmalı. Hayır, burası... Burası asla bu halde olmadı diye kekeledim. Eybin koltuğundaki eski dergileri kaldırırken. En azından hayatta olduğu süre boyunca. Jacob, bekle, dedi Emma. Ben şu işi hallederken siz çocuklar biraz dışarı çıkar mısınız? Jacob, Emma beni omuzlarımdan yakaladı. Dur. Elimi çabuk tutacağım dedim. O bu şekilde yaşamadı. Size yemin ederim. Biliyorum dedi Emma. Elif yakası tertemiz kulalanmış bir gömlek giymeden kahvaltıya bile oturmazdı. Kesinlikle dedim. Yani yardım etmek istiyoruz. Eno suratını buruşturdu. İstiyor muyuz? Evet, dedi Oliy. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Katılıyorum, dedi Brovin. Burayı bu halde bırakamayız. Nedenmiş, dedi Eno. Eyip öldü. Evinin temiz olup olmadığı kimin umurunda? Bizim umurumuza, dedi Milard. Ve Eno sanki Milard onu iteklemiş gibi tökezledi. Ve eğer yardım etmeye niyetin yoksa... ''Gidip kendini yine arabanın bagajına kilitlesen iyi edersin.'' ''Evet.'' diye bağırdı Olev. ''Hiddetlenmeye gerek yok dostlar.'' Eno köşeden bir süpürge kaptı ve kendi etrafında fıldır fıldır dönmeye başladı. ''Gördünüz mü? Peki besleyim. Sihir süpür, sihir süpür.'' Emma ellerini çırptı. ''O halde hadi buraya biraz çeki düzen verelim.'' Dört elle işe giriştik. Emma idareyi eline almış tıpkı bir eğitim çavuşu gibi emirler yağdırıyordu. Ve sanırım bu aklının acı verici yerlere kaymasına mani oluyordu. Kitaplar raflara, giysiler dolaplara, çöpler kutulara. Brovin tek eliyle evin rahat koltuğunu havaya kaldırdı. Bu nereye gidecek? Toz aldık. Yerleri süpürdük. İçeri temiz hava gelsin diye pencereleri açtık. Robin koca koca halıları tek başına bahçeye çıkarıp tozlarından aranana dek dövdü. Bir ritim tutturmamızla birlikte Enoch bile kendini işe kaptırdı. Her şeyin üzerinde kalın bir toz ve kir katmanı birikmişti. Haliyle tüm bunlar ellerimize, giysilerimize, saçlarımıza bulaşıyordu. Ama kimsenin bunu aldırış ettiği yoktu. Ortalığı toplarken nereye baksam büyük babamın hayaletini görüyordum. Ekoseli koltuğunda oturmuş casus romanlarından birini okuyordu. Oturma odasının penceresinden dışarı bakıyor ve camın ötesindeki parlak akşamüstü güneşinden ötürü yalnızca bir karaltıdan ibaretmiş gibi görünüyordu. Onu ne zaman o halde yakalasam postacıyı beklediğini söyler ve kıkırdardı. Mutfakta Polonya mutfağına özgü bir yahni'nin piştiği tencerenin başında dikiliyor ve bir yandan yemekle ilgilenirken Diğer yandan da bana hikayeler anlatıyordu. Bir yaz günü garajda muhafaza ettiği büyük çizim masasının başına geçmiş ve dört bir yana saçılmış raptiyelerle ipliklerin arasında benimle birlikte haritalar çiziyordu. Nehri nereye koysak diyordu mavi keçeli kalemi elime tutuştururken. Kasabaya ne dersin? Beyaz saçları kafa derisinden yükselen duman filizlerine benziyordu. Belki şurası daha iyidir diyordu. Elimi hafifçe o ya da bu yana iterek. işimiz bittiğinde hafif esintide biraz serinlemek ve alnımızın terini silmek için verandaya çıktık. Eno elbette haklıydı. Kimsenin yaptığımız işi umurslayacağı yoktu. Bu faydasız ama anlamlı bir jestti. Abe'in arkadaşları cenazesine katılamamıştı ve ona evini temizleyerek veda ediyorlardı. Siz çocuklar bunu yapmak zorunda değildiniz dedim. Biliyoruz dedi Brovin. Ama iyi geldi. Dolapta bulduğumuz gozuzun kapağını açtı. İçindekinden bir yudum aldı. Geğirdi ve şişeyi Emma uzattı. Diğerleri burada olamadığı için üzgünüm dedi Emma. Küçük bir yudum alırken. Daha sonra onları da buraya getirmeliyiz. Böylece evin evini görebilirler. İşimiz bitmedi değil mi? Dedi Enno. Size hakikaten hayal kırıklığına uğramış gibi geliyordu. Bütün evi bitirdik diye yanıtladım. Tabi eğer bahçeyi de temizlemek istiyorsan işler değişir. Harekat odası ne olacak diye sordu Milard. Ne odası? Bilirsin işte. Eybin gölge halkına karşı düzenleyeceği saldırıları planladığı diğer gölge avcılarından gelen şifreli mesajları okuduğu yer. Öyle bir odası olmalı. Onun şey öyle bir odası yoktu. Belki de sana oradan bahsetmemiştir dedi Eno. Büyük olasılıkla ağzına kadar gizli bilgilerle doludur. Ve sen de onları anlamayacak kadar küçük ve aptaldın. Bana kalırsa evin bir hareket odası olsaydı Jacob'un bundan kesin haberi olurdu dedi Emma. Evet dedim. Oysa emin değildim. Büyük babamdan tuhaflarla ilgili gerçekleri dinledikten sonra okuldaki kabadayaların Beni tüm bunların bir peri masalı olduğuna ikna etmesine izin vermiştim. Karşısına geçip ona resmen yalancı demiştim ve bunun onu incittiğini biliyordum. Yani böylesine büyük bir sır söz konusu olduğunda bana güvenmemiş olabilirdi. Çünkü ben ona güvenmemiştim. Kaldı ki harekat odası gibi bir şeyi kibrit kutusu kadar bir evin neresine sığdırabilirdiniz ki? Bodruma ne dersin diye sordu Brovin. Evin gölge saldırıları esnasında saklanabileceği güçlendirilmiş bir bodrum olmalı. Eğer öyle bir yeri olsaydı dedim artık usanmaya başlayarak bir gölge tarafından öldürülmezdi. Öyle değil mi? Brovin incinmiş gibiydi. Kısa ama sıkıntılı bir sessizlik oldu. Jacob diye lafa girdi Olive. Bu olduğunu düşündüğüm şey mi? Arka bahçeye açılan tel kapının yanında durup Elini kanat misali çırpınan, Teldeki uzun kesiğin üzerine gezdirdi. İçimde babama karşı, Yepyeni bir öfkenin alevlendiğini hissettim. Neden bunu tamir etmemiş, Ya da hepten söküp atmamıştı? Neden suç mahallindeki bir kanıt gibi, Hala burada duruyordu? Evet, Gölgenin içeri girdiği yer orası dedim. Ama her şeyin olup bittiği yer burası değil. Onu ormana işaret ettim. Orada buldum. Olive Brovin anlam yüklü bakışlarla birbirine baktı. Yanaklarının rengi uçan Emma İsteyer'e bakıyordu. Belki de bu onun için bardağı taşıran son damlaydı. Zaten çalı çırpıdan başka görecek bir şey yok dedim. Kaldı ki aynı yeri tekrar bulabileceğimden de emin değilim. Bir yalan. Orayı gözlerim kapalı bile bulabilirdim. İçin denemeye el veriyorsa, dedi Emma başını kaldırıp bana bakarak, dişlerini birbirine bastırmış, kaşlarını çatmıştı. Orayı görmem gerek. Onları diz yüksekliğindeki çimenlerin arasından geçirerek ağaçların başladığı yere çıkardım. Sonra hep birlikte kasvetli çam ormanına daldık. Küçük palmiye ağaçlarının testere dişli yaprakları oralarını buralarını kesmesin, ya da dolanıp kalmasınlar diye onları iğne yapraklı çalıların arasında nasıl yürüyeceklerini ve yılanların yuva yaptığı çalı yığınlarını nasıl tanıyıp onlardan nasıl uzak duracaklarını gösterdim. Bir yandan ilerliyor diğer yandan da onlara o akşam olanları hayatımı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıran o vahim akşam yaşananları sil baştan anlatıyordum. Ben işteyken evden gelen panik yüklü telefonu. Bir arkadaşımın arabasıyla gelip beni almasını beklediğim için buraya varmakta gecikmemi. Ki bu gecikme ya büyük babamın hayatına mal olmuştu ya da benimkini kurtarmıştı. Evi alt üst edilmiş halde buluşumu. Büyük babamın ormana dönük vaziyette yanmakta olan fenerini çimlerin arasında fark edişimi. Şu anda yapmakta olduğumuz gibi siyah ağaçların arasına dalışımı ve sonra... Çalılardan gelen bir hışırtı hepimizi yerimizden sıçrattı. Yalnızca bir rakun dedim. Endişe etmeyin. Eğer etrafta gölgeler olsaydı varlıklarını hissederdim. Gözüme tanıdık görünen ama büyük babamın bulduğum yer olup olmadığını pek kestiremediğim bir çalılığın etrafına dolandık. Flörida'da ormanlar çabuk serpilirdi. Haliyle son gelişimden beri eğilip bükülmüş, ve aşina olmadığım yepyeni bir şekil almıştı. Sanırım burayı gözlerim kapalı bulamazdım. Aradan çok uzun zaman geçmişti. Sarmaşıkların alçak olduğu ve otların üzerine basılmış gibi göründüğü güneşli bir açıklığa adımımı attım. Sanırım buralarda bir yerdeydi. Gelişigüzel bir daire şeklinde toplandık. Ve bir dakika boyunca sessizce saygı duruşunda bulunduk. Sonra arkadaşlarım ona sırayla veda ettiler. Harika bir adamdın, Abraham Portman dedi Milert. Tuhafların senin gibilere ihtiyacı var. Seni tüm kalbimizle özlüyoruz. Başına gelenler hiç adil değil dedi Brovin. Keşke o sırada burada olup seni, senin bizi koruduğun gibi koruyabilseydim. Jacob'u gönderdiğin için teşekkürler dedi olayım O olmasa hepimiz çoktan ölmüştük. O kadar da abartmayalım dedi Eno ve konuşan o olduğu için veda etme sırası da ona geçti. Uzun bir an boyunca ayakkabısının ucuyla toprağı eşeledikten sonra neden böylesine aptalca bir şey yapıp kendini öldürttün ki dedi. Sonra kuru kuru güldü. Eğer sana göt gibi davrandıysam özür dilerim. Bunu söylemem hiçbir şey değiştirmeyecek ama keşke ölmemiş olsaydın. Sonra kafasını çevirdi usulca elveda eski dostum diye ekledi. O levelin kalbine götürdü. Eno bu çok hoştu. Tamam sakin olun. Eno utanç içinde başını iki yana salladı ve gerisin geri yürümeye başladı. Evde olacağım. Brovin ve Olive henüz konuşmamış olan Emma'ya baktılar. Biraz yalnız kalabilir miyim lütfen dedi Emma. Kızlar biraz hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Ama sonra benim dışımda herkes Eno'nun arkasından gitti. Emma bana baktı. Kaşlarımı kaldırdım. Bende mi? Biraz mahcup görünüyordum. Eğer senin için sakıncası yoksa. Elbette hemen şurada olacağım. Bir şey ihtiyacın olursa diye. Başıyla onayladı. Yirmi metre kadar geriye gittim. Sırtımı bir ağaca yasladım ve beklemeye koyuldum. Emma birkaç dakika boyunca orada kaldı. Ona bakmamaya çalışıyordum. Ama aradan geçen zaman uzadıkça kendimi onu izlerken yakalar oldum. Başının aşağı yukarı sallanıp sallanmadığını, omuzlarının sarsılıp sarsılmadığını görmeye çalışıyordum. Gözlerim tepemize dönüp duran bir akbabaya kaydı. Bir an sonra başımı indirdiğimde çalıların arasında bir gürültü duydum. Brovin var gücüyle bana koşuyordu. Öyle fena irikildim ki az kalsın düşecektim. Jacob, Emma çabuk gelmeniz lazım. Emma onu gördü ve bize doğru koştu. Ne oldu dedim. Bir şey bulduk dedi Brovin. Evin içinde. Suratındaki ifade korkunç bir şey keşfettiklerini belki de bir ceset bulduklarını düşünmeme sebep oldu. Fakat sesi heyecan doluydu. Abe'in ofis niyetine kullandığı odada dikiliyorlardı. Neredeyse duvardan duvara uzanan eski İran halısı yuvarlanarak bir kenara itilmiş ve altındaki rengi solmuş aşılmış döşeme tahtaları gözler önüne serilmişti. Koştuğumuz için Emma da ben de nefes nefese kalmıştık. Brovin'in dediğine göre bir şey bulmuşsunuz dedi Emma. Bir teoriyi test etmek istedim dedim Dolayısıyla siz ormanda vakit öldürürken ben de Olive'den evin içinde bir yürüyüşe çıkmasını rica ettim. Olive birkaç adım attı. Her adımında koşun ayakkabılarından bir gümbürtü yükseliyordu. Onu bu odada yürüttüğümde yaşadığım şaşkınlığı hayal etmeye çalışın. Olive, lütfen gösterir misin? Olive duvarın dibinden başlayıp odanın diğer ucuna doğru yürümeye koyuldu. Döşemelerin ortasına vardığında Koşun ayakkabılarından yükselen ses, sert bir güm sesinden daha kof, daha metalik bir sese dönüştü. Oranın altında bir şey var dedim. Bir boşluk, bir çukur dedi Milard. Milard'ın dizlerinin döşeme tahtalarıyla buluştuğunu duydum ve ardından sivri uç aşağı bakan bir mektup açacağı döşemelerin üzerinde süzülmeye başladı. Derken iki döşeme tahtasının arasına girdi ve Milard, Doşemelerin 30 santimetrelik bir kısmını homurdanarak kanıttı. Tahta parçası menteşeleri üzerine savrularak açıldı ve yetişkin bir adamın sağabileceği genişlikteki metal kapıyı gözler önüne serdi. Hasiktir. Olive dona kaldı. Onların yanında nadiren küfrederdim ama bu yalnızca harbiden hasiktirdi. Bu bir kapı dedim. Daha ziyade bir ambar kapağı dedi Brovin. Size söylemiştim demekten nefret ediyor dedi Milard. Ama size söylemiştim. Metal kapı hiçbir işlemesi olmayan gri renkli bir çelikten yapılmıştı. Kulpu kapağa gömülüydü ve üzerine bir tuş takımı vardı. Kapağın yanına diz çöküp parmak eklemlerimle metale vurdum. Sesi kalın ve güçlü olduğunu düşündürüyordu. Sonra kulpu çekip çıkarmayı denedim ama yerinden kınılmadı. Kilitli dedi Olive. Onu açmayı çoktan denedik. Şifresi nedir diye sordu bana Brovin. Nereden bilebilirim ki? Bilmediğini size söylemiştim dedi Eno. Pek bir şey bildiğin yok öyle değil mi? İç geçirdim. Bırakın da biraz düşüneyim. Birinin doğum günü olabilir mi diye sordu Olive. Birkaç kişinin benim, Abe'in, babamın, babaannemin... Hatta Emma'nın doğum günlerini denedim. Ama hiçbiri işe yaramadı. Bir doğum günü değil dedi Milard. Eve asla böylesine bariz bir şeyi şifre olarak kullanmazdı. Şifrenin kaç haneli olduğunu bile bilmiyoruz dedi Emma. Robin omzumu sıktı. Hadi Jacob, düşün. Odaklanmaya çalıştım. Ama kırgınlığının dikkatimi dağıtmasına izin veriyordum. En başından beri Eyve herkesten daha yakın olduğumu düşünmüştüm. Pek öylesi nasıl olmuştu daha? çalışma odasının zeminindeki gizli kapıdan bana hiç söz etmemişti. Hayatının yarısından fazlasını gölgelerin içinde yaşayarak geçirmiş ve sırrını benimle paylaşmak için gerçek bir girişimde bulunmamıştı. Evet peri masallarına benzer hikayeler anlattığı ya da birkaç eski fotoğrafı bilimle paylaştığı olmuştu ama bana asla bir şey göstermemişti. Hikayelerini kanıtlamak için biraz çaba sarf etmiş olsaydı mesela gizli odasına açılan gizli kapıyı gösterseydi anlattıklarından asla şüphe etmezdim. Babamın aksine ben inanmak istiyordum. Kuşkuculuğum sırrını benimle paylaşma planından alıkoyacak kadar mı yaralamıştı onu? Artık buna inanmıyordum. Eğer gerçeği açıkça söylemiş olsaydı sırrını hayatın pahasına korurdum. Fakat bana kalırsa Bilmemi istememesinin asıl nedeni bana güvenmiyor oluşuydu. Ama işte şimdi buradaydım. Öğrenmemi asla istemediği sırları gün yüzüne çıkarmak için hiç sözünü etmediği bir kapının şifresini tahmin etmeye çalışıyordum. O halde neden uğraşıyordum ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor deyip ayağa kalktım. Pes mi ediyorsun diye sordu Emma. Kim bilir dedim. Belki de yalnızca bir yer altı mahsenidir. Öyle olmadığını biliyorsun. Omuzlarımı siktim. Babaannem meyveleri bozulmadan saklama meselesini epey ciddiye alırdı. Eno hüsrana uğramış gibi it çekti. Belki de bizden gizliyorsundur. Ne? Dedim ona doğru dönerek. Bence şifreyi biliyorsun. Ama Evin sırrını kendine saklamak istiyorsun. Oysa kapıyı bulan bizdik. Ona doğru öfke dolu bir adım attım. Brovin aramıza girdi. Jacob sakin o. Eno, kapa çeneni hiç yardımcı olmuyorsun. Ona bir el hareketi çektim. Aman eybin toprağın altındaki tozu deliğinde neler sakladığı kimin umurunda ki? dedi Enoch gülerek. Büyük olasılıkla orada Emma'nın gönderdiği binlerce eski aşk mektubundan başka bir şey yoktur. Şimdi el hareketi çekme sırası Emma'ya geçmişti. Belki de Emma'nın koca bir fotoğrafının etrafına mumlar dizerek kendine bir mabet yapmıştır. Neşeyle ellerini çırptı. Ah bu siz ikiniz için ne de can sıkıcı olurdu. Yanıma gel de kaşlarını yakayım dedi Emma. Onu aldırış etme dedim. Emma ile birlikte ellerimiz ceplerimizde kapı boşluğuna doğru yürüdük. Eno ikimizin de canını sıkmayı başarmıştı. Hiçbir şeyi gizlediğim yok dedim sessizce. Gerçekten şifrenin ne olduğunu bilmiyorum. Biliyorum dedi ve koluma dokundu. Düşünüyordum da belki de bir sayı değildir. Ama o bir tuş takımı belki de bir kelimedir. Bak tuşların üzerinde hem harfler hem de sayılar var. Kapağın yanına gidip baktım. Emma haklıydı. Tıpkı telefonların üzerindeki tuşlar gibi... Rakamların her birinin altında üç harf vardı. İkiniz için de özel anlam ifade eden bir kelime var mıydı diye sordu Emma. Emma, dedi Eno. Ona doğru döndüm. Tanrı şahidim olsun ki Eno. Brovin onu yakaladığı gibi omzuna attı. Hey, indir beni. Biraz oyun dışı kalacaksın dedi Brovin. Ve bir yandan kıvranırken... Diğer yandan sızlanıp duran Eno'u dışarı çıkardı. Az önce de dediğim gibi dedi Emma. İkiniz arasındaki bir sır. Senden başka kimsenin bilemeyeceği bir şey. Bir an için düşündüm. Sonra kapağın yanına diz çöktüm. Önce bazı isimler benimkini, Eybin'kini, Emma'nınkini denedim. Ama şansım yaver gitmedi. Derken sırf iş olsun diye tuhaf kelimesini tuşladım. Bu da işe yaramadı. Zaten fazlasıyla barizdi. Biliyorsun aradığımız kelime İngilizce bile olmayabilir dedi Milad. Eyüp Lehçe'de konuşuyordu. Şimdilik vazgeçip gece düşünmeye ne dersin Dedi Emma. Ama şimdi beynimdeki çarklar dönmeye başlamıştı. Lehçe. Evet büyük babam ara sıra ve bilhassa kendi kendine bir şeyler mırıldanırken Lehçe konuşurdu. Fakat bana hiç lehçe öğretmemişti. Tek bir kelime dışında. Tigrescu. Bu bana verdiği bir hayvan ismiydi. Küçük kaplan anlamına geliyordum. Kelimeyi tuşladım. Kilidin içindeki mekanizma bir pat sesiyle açıldı. Hasiktir. Kapı açılınca karanlığa doğru alçalan bir merdiven gün yüzüne çıktı. Ayağımı aşağı sallayarak ilk basamağa bastım. Bana şans dileyin dedim. Önden gitmeme izin verdi emma. Açtığı avucundan bir alev yükseldi. Önden giden ben olmalıyım dedim. Eğer aşağıda nahuş bir şeyler varsa ilk mideye indirilen ben olmak istiyorum. Ne kadar da kahramanca dedi Milard. On basamak inerek ayağıma beton zemine bastım. Burası evden on ila 15 derece kadar daha serindi. Önümde mutlak bir karanlık uzanıyordu. Telefonumu çıkardım ve ışığını yakarak etrafıma tuttum. Ama tek görebildiğim gri betondan yapılmış kavisli duvarlardı. Burası bir tüneldi. Pek çok insanın kapalı alan korkusu yaşayacağı kadar dar ve eğilmemi gerektirecek kadar alçak tavanlı bir tünel. Telefonumun ışığı önümü ya da tünelin ne kadar devam ettiğini göremeyeceğim kadar cılızdı. Emma, evet. Diye seslendi aşağı doğru. Canavar yok diye bağırdım. Ama biraz ışık işimi görürdü. Kahramanlıkta bir yere kadardı. Az sonra oradayım mi Biz de dediğini duydum Olevin. Ancak o andan sonra arkadaşlarımın aşağı inmesini beklerken asıl mevzu kafama dâht etti. Büyük babam burayı bulmamı istemişti. Taiguresku. Bu ormana bırakılmış bir ekmek kırıntısıydı. Tıpkı Emerson cildinin arkasına sıkıştırdığı Bayan Piregrin'den gelen karpostal gibi. Emma zemine ulaşır ulaşmaz avcunun içinde bir alev belirdi. ''Pekala'' dedi önümüzdeki tünele bakarak. ''Burası kesinlikle bir yer altın mahzenine benzemiyor.'' Bana göz kırptı. Ben de ona sırıtarak karşılık verdim. Rahat ve sakin görünüyordu. Ama bunun bir numara olduğundan adım gibi emindim. Vücudumdaki bütün sinirler karıncalanıyordu. Ben de aşağı gelebilir miyim? diye seslendi Eno, yukarıdaki odadan. Yoksa nükteden kişiliğimden ötürü cezalandırılacak mıyım? Robin merdivenin son basamağını henüz adımını atmıştı. Sen olduğun yerde kal, dedi. Eğer biri gelecek olursa, burada gafil avlanmayı hiç istemeyiz. Kim gelecek olursa? diye sordu Eno. Kim olursa dedi Brovin. Bir araya toplandık. Emma öne geçti ve tüneli aydınlatmak için Alev'ini ileri uzattı. Yavaş hareket edin. Garip seslere karşı temkinli olun ve paniğe kapılmayın dedi. Burada nelerin olduğunu bilmiyoruz ve Abe'in dört bir yana bu bir tuzağı kurmuş olması da mümkün görünüyor. Sırtımızı kamburlaştırıp ayaklarımızı süreye süreye ilerlemeye koyulduk. Önümüzde uzanan tünelin yönüne bakarak, tepemizdeki eve göre nerede olduğumuzu tahmin etmeye çalıştım. 20 ya da 30 adım sonra muhtemelen oturma odasının hizasındaydık. 40 adım sonra evden çıkıyorduk ve 50'den sonra ön bahçenin altında olduğumuzdan gayet emindim. Tünel nihayet bir kapıyla son buldu. Bu da arkamızda kalan ambar kapağı kadar ağır görünüyordu, ama hafifçe aralıktı. Merhaba diye seslendim. Sesim karşısında Robin yerinden sıçrayıverdi. Özür dilerim dedim ona. Birini mi bekliyordun diye sordu Milard. Hayır ama hiç belli olmaz. Belli etmemeye çalışsam da o kadar gergindim ki titriyordum. Emma kapıdan girdi ve bir an için alevini etrafa tutarak öylece dikildi. Yeterince güvenli görünüyor dedi. Ama bu işimize yarayabilir. Duvara uzanıp bir düğmeye bastı ve odadaki bir düzü flöresan lamba tınlayarak can buldu. Şuna da bakın dedi Olive. Tam da düşündüğümüz gibi. Emme avucundaki Alevi söndürmek için elini kapatırken arkasına toplandık. Sonra gövdüklerimi sindirmeye çalışarak yavaşça kendi etrafımda döndüm. Oda küçüktü. Altı metreye dört buçuk metre boyutlarındaydı. Fakat nihayet dimdik ayakta durabiliyordum. Büyük babama has bir titizlikle düzenlenmişti. Duvarlardan birinin önünde yatakanelerdeki gibi yerleştirilmiş dört metal karyola vardı. Her birinin ayak ucunda sımsıkı bir rulo yapıldıktan sonra plastiğe sarılmış çarşaf ve battaniyeler duruyordu. Metallen yapılma büyük bir dolap civata yardımıyla duvara sabitlenmişti. Emma dolabın kapağını açınca içinde her türden malzeme buldu. El fenerleri, piller, temel adet edevat ve en az birkaç hafta boyunca yetecek miktarda konserve ve kurguda. Dolabın yanında içme suyuyla doldurulmuş mavi renkli büyük bir varil duruyordu. Onun yanında ise ara sıra Eybin garajında gözüme ilişen hayatta kalma dergilerinde gördüğüm ve kimyasal tuvalet dedikleri acayip görünümlü bir plastik kutu vardı. Vay canına! Şuna bakın dedi Brovin. Köşede dikiliyordu ve gözünü tavandan çıkan metal bir silindire yaslamıştı. Dışarıya görebiliyorum. Silindirin alt kısmında iki kol ve bir de mercek vardı. Brovin benim de bakabilmem için kenara çekildi. Ve biraz bulanık da olsa dışarıdaki çıkmaz sokağı görmeyi başardım. Kolları kavrayarak silindiri döndürdüm ve karşımdaki görüntü de uzun çimlerle kaplı arazinin kısmen perdelediği evi görmeme yetecek kadar döndü. Bu bir periskop dedim. Bahçenin hududuna gizlenmiş olmalı. Yani geldiklerini görebilirdi dedi Emma. Burası nedir dedi Olive. Bir sığınak olmalı dedi Brovin gölge saldırılarına karşı. Şuradaki dört yatağı görüyor musun? Böylece ailesi de burada gizlenebilecekti. Burası yalnızca saldırıların bitmesini beklemeye yaramıyormuş dedi Milard. Burası aynı zamanda bir alıcı istasyonuymuş. Sesi karşıdaki duvarın dibinden, büyük ahşap masanın yanından gelmişti. Önüne güzel bir klavye yerleştirilmiş, milattan önceden kalma, yazıcıyla faks makinesi arasında bir şeye benzeyen ve yeşile boyanmış metalle Krom'dan imal edilmiş gibi görünen garip bir makine neredeyse masanın tüm yüzeyini kaplamıştı. Bu şekilde iletişim kurmuş olmalı. Kimin ne diye sordu Brovin. Diğer gölge avcılarıyla. Şunu görüyor musun? Bu hava basıncıyla çalışan bir teleks. Vay canına dedi Emma. Telekse bakmak için küçük odayı boylu boyunca aşınlarken. Bunları hatırlıyorum. Bayan Pregun'da de bunlardan bir tane vardı. Acaba ona ne oldu? Wimbrand'ların güvenli döngülerinden ayrılmadan birbirleriyle iletişim kurabilmesi için hazırlanan projenin bir parçasıydı diye açıkladı Milard. En sonunda işe yaramadığı ortaya çıktı. Çok karmaşıktı ve dinlenmeye çok müsaitti. Oysa ben Milard'ı yarım kulak dinliyordum. Çünkü hala serseme dönmüş vaziyetteydim. Tüm bunların yıllardır burnumun dibinde Hatta kelimenin tam anlamıyla ayağımın altında olmasına rağmen hiçbir şeyden haberdar olmadığım gerçeğini sindirmeye çalışıyordum. Şu anda dikilmekte olduğum yerin yalnızca altı metre yukarısındaki çimenlerde oyun oynayarak kim bilir kaç akşamüstü geçirmiştim. Bu beni hayrete düşürdü ve aklıma şu soruyu getirdi. Farkına varmadan daha ne kadar tuhaflığa maruz kalmıştım. Büyük babamın arkadaşlarını Arada sırada ziyarete gelen ve ayaranda da ya da çalışma odasında Eyüp'le sohbet ederek zaman geçiren ihtiyar dostlarını düşündüm. Onu Polonya'dan tanıyorum demişti büyük babam ziyaretçilerinden biri için. Savaş sırasına tanıştığım bir arkadaş demişti bir diğerini tarif ederken. Ama onlar gerçekte kimdi? Bu şeyin diğer gölge avcılarıyla iletişim kurmak için olduğunu söylüyorsunuz dedim. Peki onlar hakkında ne biliyorsunuz? ''Avcılar hakkında mı?'' dedi emma. ''Pek bir şey bildiğim söylenemez ama amaçlanan da buydu. Avcıların hepsi adeta birer kapalı kutu gibidir. Kaç kişi olduklarını biliyor musunuz?'' ''Bana kalırsa bir düzineden fazla değillerdi.'' dedi Milard. Ama bu yalnızca bilgiye dayalı bir tahmin. ''Peki hepsi gölgelere hükmedebiliyor mu?'' diye sordum. ''Belki de dışarıda benim gibi başka tuhaflar da vardı.'' Belki de onları bulabilirdim. Ah hiç sanmıyorum dedi Ebba. Abe'i böylesine özel kılan buydu. Ve sizi de öyle Bay Jacob, dedi Brovin. Kafama yatmayan bir şey var dedi Milard. Abe gölgenin peşine düştüğü gece neden buraya sığınmadı? Belki de zamanı yok dedi Olive. Hayır dedim. Kendisinin peşinde olduğunu biliyordu. Birkaç saat önce panik içinde beni aramıştı. Belki de şifreyi unutmuştur dedi Oli. Bunamamıştı dedi Emma. Bunun yalnızca tek bir açıklaması vardı ama cesaretimi toplayıp bir türlü bunu dile getiremiyordum. Hatta düşüncesi bile nefesimin kesilmesine neden oluyordu. Aşağı inmedi dedim. Çünkü onu aramak için eve geleceğimi biliyordu. Uzak durmam için bana yalvarmış olmasına rağmen. Brown'ın yüzünde acı dolu bir ifadeyle elini ağzına kapattı. Ve o buradayken sen yukarıda olsaydın seni koruyordu dedi Emma. Gölgeyi uzağa, ormana çekmeye çalışıyordu. Ansızın vücudum bacaklarıma ağır geldi ve yataklardan birine oturdum. Nereden bilecektim ki? dedi Emma yanıma tünerken. Hayır. Ciğerlerindeki havayı boşalttım. Bana canavarların geldiğini söyledi. Ama ona inanmadım. Şu anda hala hayatta olabilirdi. Ama ben ona inanmadım. Yine. Hayır, bunu kendine yapma. Emma'nın sesi kızgın çıkıyordu. Sana ona inanmana yetecek kadarını anlatmamış. Hatta doğru düzgün bir şey anlattığı bile söylenemez. Eğer anlatmış olsaydı ona inanırdın. Öyle değil mi? Evet. Ama Abe sırlarını severdi. Hem de nasıl dedi Milard. Bence kim zaman onları insanları sevdiğinden daha çok seviyordu dedim Ve en nihayetinde de onu öldüren bu oldu. Sırları. Sen değil. Olabilir dedim. Kesinlikle böyle. Büyük ölçüde haklı olduğunu biliyordum. Benimle daha fazlasını paylaşmadığı için büyük babama kızgındım. Ama eğer onu kendimden uzaklaştırmış olmasaydım, bana her şeyi anlatmış olabileceği ihtimalini kafamdan atmakta zorlanıyordum. Haliyle kendimi hem öfkeli hem de suçlu hissediyordum. Neyse, en azından burayı bulduk. Eyvin beraberinde mezara götürdüğü sırlardan biri daha aydınlanmış oldu dedim. Birden fazlası aydınlanmış olabilir dedim. Milard. Masanın çekmecesini açtı. Burada ilgini çekebilecek bir şey var Jacob. Göz açıp kapayıncaya dek yataktan fırlayıp masanın başında bittim. Çekmecenin içinde sayfalarla dolu metal halkalı bir klosör vardı. Ön yüzündeki etiketin üzerinde ise operasyon günlüğü yazıyordu. Vay canına dedim. Yoksa bu ne olduğu üzerinde yazıyor dedim Milard. Diğerleri etrafında toplanırken parmaklarımı klosörün altına sokup Dosyayı çekmeceden çıkardım. En az birkaç santim kalınlığındaydı. Ve hiç deyse iki, iki buçuk kilo ağırlığındaydı. Hadi devam et dedi Brovin. İki ayağımı bir popüca sokmayın dedim. Klasörün ortalarından rastgele bir sayfa açtım. Bu iki fotoğrafın zımbayla tutturulmuş olduğu taktil ola yazılmış bir görev raporuydu. Fotoğraflardan biri koltukta oturan kostümlü bir çocuğa Diğeri ise palya çakılığına girmiş bir erkekle kadına aitti. Raporu yüksek sesle okudum. Kolluk kuvvetlerinin veciz ve duygusuz diliyle yazılmıştı. Tuhaf bir çocuğu peşindeki hortlaktan ve gölgeden kurtardıktan sonra güvenli bir döngüye götürmekle ilgili bir görevi genel hatlarıyla anlatıyordu. Birkaç sayfa çevirdikten sonra dosyanın 1950 yıllara denk gelen benzer raporlarla dolu olduğunu fark ettim. Ve ardından klasörü kapattım. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi dedi Milard? Ape gölgeleri bulup öldürmekten çok daha fazlasını yapmış dedi Brovin. Aynen öyle dedi Milard. Tuhaf çocukları kurtarıyormuş. Emma'ya baktım. Bundan haberin var mıydı? Bakışlarını yere indirdi. Hiç işinden bahsetmezdi. Ama tuhaf çocukları kurtarmak... Yımbırinlerin görevlerindendir dedi Oli. Evet dedi Emma. Ama eğer hortlaklar çocukları raporda anlatıldığı gibi yem niyetine kullanıyorlarsa yımbırinler görevlerini yerine getirememiş olabilir. Ben başka bir ayrıntıya takılmıştım ama bunu bir süreliğine kendime saklamaya karar verdim. Hey diye bağırdı biri kapı boşluğundan ve hepimiz olduğumuz yere sıçradık. Dönüp bakınca gelenin en ol olduğunu gördük. Sana buraya inmemeni söylemiştim dedi Brovin. Ne bekliyordun? Siz aşağıyla yıllar oldu. Odaya girdi ve etrafına bakındı. Yani onca yaygarayı bunlar için mi koparttınız? Burası tıpkı bir hapishane hücresine benziyor. Emma saatine baktı. Saat neredeyse altı olmuş. Dönsek iyi olur. Diğerleri bizi öldürecek dedi Olive. Bütün akşamüstü ortada yoktuk. Ve yeni kıyafette de almış değiliz. O anda bayan Preglin'in verdiği sözü anımsadım. Karanlık çökerken bana bir şey göstereceğini söylemişti ki akşama yalnızca bir ya da iki saat kalmıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse bana göstereceği şey artık pek umurumda değildi. Tek düşünebildiğim eve dönüp odama çıkmak, kapıyı kapatmak ve büyük babamın operasyon günlüğünü baştan sona okumaktı. Operasyon günlüğündeki rapor 31 Ekim 1967, Houston, Texas. Daha önce temas kurulmamış, yaklaşık 13 yaşlarında, makul seviyede beceri sergileyen ve evlatlık verilmek üzere sisteme girişi yapılmış tuhaf erkeğe dair rapor kaydı. Ajan E ve H, kurbanı yimbrinlere karşı yem olarak kullanmak amacıyla evlat edinirme kurumu görevlisi kılığına girmiş iki hortlak tespit etti. Beraberlerinde bir gölge vardı. Yerel cadılar bayramı kutlamaları sırasında temas kuruldu. Düşmanlar kalabalıktan ayrıldı ve bir çatışma yaşandı. Gölge bir ok ve yay yardımıyla sessizce öldürüldü. Hortlaklar kaçtı. Erkek bacağından yaralandı. Kadın yara almadı. Hortlakların Joe ve Jay Johnson takma isimleriyle seyahat ettiklerine inanılıyor. Maskesiz görülmediler. Sonuç Kurban sağ salim kurtarıldı. Ve 10 Kasım 1967 tarihinde Marfa, Teksas yakınlarındaki A57 döngüsünden sorumlu Bayan Apfel'in gözültemine verildi. Eve döndüğümüzde güneş ağaçların ardında batmaya daha yeni başlamıştı. Geride bıraktığımız arkadaşlarımız uzun saatlerdir ortada görünmediğimiz için yüksek sesle oflayıp pufladı. Fakat geç kalmamızın nedenini ve ne bulduğumuzu onlara söylediğimizde öfkelerini unutup, Hikayeyi sil baştan anlatan Milard'ı pür dikkat dinlemeye koyuldular. Annemle babam gitmişti. Bavullarını toplamış ve Asya'ya seyahati çıkmışlardı. Mutfak tezgahının üstünde annemin el yazısıyla yazılmış bir not buldum. Notta beni çok özleyecekleri, onlara istediğim zaman telefonla ya da e-posta yoluyla ulaşabileceğim ve bahçıvanın parasını ödemeyi unutmamam gerektiği yazıyordu. Notun gelişi güzel ve şen şakrak üslubundan seni seviyoruz C.K. Bayan Pregrin'in benimle ilgili son birkaç aydır süre gelen endişelerini zihinlerinden silmek konusunda harika bir iş çıkardığını anlayabiliyordum. Onlar burada yokken yine bir çöküntü yaşamamdan ya da kaçmamdan hiç korkmuyor gibiydiler. Hatta pek umursadıkları bile söylemezdi. Ve bu tam istediğim şeydi. Çok şükür gittiler diye düşündüm. En azından ev bize kalmıştı. Bayan Piregül'ün de ortalıklarda yoktu. Horace'ın söylediğine göre bizim arkamızdan çıkmış ve gün boyu eve dönmemişti. Nereye gittiğini söyledi mi diye sordum. Yalnızca saat tam yediği çeyrek geçe arka bahçedeki kulübede onunla buluşmamızı tembihledi. Kulübede Saat tam i çeyrek geçe. Demek ki bir saat kadar boş vaktim vardı. Gizlice odama çıktım. Pikava. Led Zeppelin'in dördüncü albümünü koydum. Çünkü ne zaman gerçekten odaklanmamı gerektiren bir şey yapsam o albümü dinlerdim. Büyük babamın günlüğüyle yatağa tırmandım. Günlüğü önüme açtım ve okumaya başladım. Daha bir sayfa bile okumamıştım ki Emma kafasını içeri uzattı. Onu bana katılmaya davet ettim. Hayır teşekkürler dedi. Bir gün için yeterince Ape Portman'a maruz kaldım. Sonra odadan çıktı. Klasörün içinde on yıllık dönemler halinde ayrılmış yüzlerce sayfa vardı. Birçoğu sığınakta okuduğum raporun üslubunda yazılmıştı. Genellikle fotoğraf gibi görsel bir kanıtın eşlik ettiği ayrıntısız duygusuz metinlerdi. Günlüğü baştan sona okumak en az bir haftamı alırdı. Hanele sahip olduğum şu bir saat içinde klasöre şöyle bir göz atmaktan fazlasını yapamazdım. Fakat bu Abe'in Amerika'da yaptıklarını kabataslak anlamama yeterdi. Her zaman değil ama genellikle yalnız çalışmıştı. Bazı raporlarda yalnızca tek bir harfle F, P, ve ama en sık H ile adlandırılan başka ajanlardan da bahsediliyordu. Eğer babamın yarım yamalak hatıralarına güvenecek olursam E için babamın tanıştığı adam olduğu sonucuna varabilirdim. Eğer Abe oğlunu eşle tanıştıracak kadar ona güvendiyse, Ace önemli biri olmalıydı. O halde kimdi? Organizasyonlarının yapısı nasıldı? Görevleri kim veriyordu? Öğrendiğim her yeni bilgi kırıntısı düzinelerce soruyu beraberinde getiriyordu. Başlarda görevleri bilhassa gölgeleri avlayıp öldürmek üzerine yoğunlaşmıştı. Fakat aradan yıllar geçtikçe tuhaf çocukları bulup, Kurtarma görevlerinin sayısı artmıştı. Bu hiç şüphesiz takdire şayandı. Fakat Brovin'in sorusu aklımdan çıkmış değildi. Bu Yimbrain'lerin görevi değil miydi? Amerika'daki Yimbrain'lerin işlerini yapmaktan alıkoyan bir şey mi vardı? Onlarla ilgili yolunda gitmeyen bir şey. 1953 yılında başlayan raporlar 1985 yılında aniden kesilmişti. Neden arkası gelmemişti? Henüz bulamadığım bir günlük daha mı vardı? Eyüp 1985 yılında emekli mi olmuştu? Yoksa bir şey mi değişmişti? Bir saatlik okumanın ardından sorularından birkaçına yanıt bulmuş olsam da kafamda daha onlarcası peyda olmuştu. Bunlardan ilki şuydu. Yapılması gereken buna benzer işler hala var mıydı? Bir grup gölge avcısı dışarıda bir yerlerde... Canavarlarla savaşıp tuhafları kurtarmaya devam ediyor muydu? Eğer öyleyse onları bulmayı çok isterdim. Bunun bir parçası olmayı ve yeteneğimi büyük babamın Amerika'daki çalışmalarını devam ettirmek için kullanmayı arzu ediyordum. Belki onun da en başından beri istediği buydu. Evet sırlarını kilit altına almıştı ama o kilitin anahtarı bana verdiği attı ve tüm bunları bana anlatamadan ölüp gitmişti. Her şeyin bir sırası vardı. Sorularımın yanıtlarını almak için şu dünyada Abe'in sırlarını bilme ihtimali olan yegane kişiyi bulmak zorundaydım. Ace'i bulmak zorundaydım.